Açık Radyo'da şarkılarla memeket tarihindesiniz. Bendeniz Murat Meriç. 45. yaşımın ilk dakikalarında sizlerle bu program aracılığıyla buluşuyorum. Bugün 1 Mart doğum günü. Geçmişteki 1 Mart'lara bakıp seçtiğim olayları sizlerle paylaşacağım. Ama baştan söyleyeyim, bugün arada çalacağım şarkılar çok da gündemle alakalı olmayabilir. Biraz kendim iltimas geçmeniyetindeyim. O halde buyurun. Bugüne özel bir günaydın şarkısı çalayım. Günaydın aydın insanlara günaydın günaydın günaydın sevelere günaydın günaydın uşuluşul bakışan gözlere cıvıl cıvıl uçuşan sözlere sıra sıra uyanan kalplere güzel olan her şeye herkese günaydın günaydın sevenlere günaydın günaydın günaydın insanlara günaydın Geçiyor dünyamız görmek istemesen de mutluluk yanı başında Sen ne söylersen söyle her sabah daha sıcak güneşi doğuralım Sevişen gönüllerde mutluluk yoğuralım coşan gözlere, coşumlu coşan sözlere, sıra sıra uyanan kalplere, güzel olan her şeye, herkese günaydın, günaydın demelleri günaydın. Günaydın, günaydın, insanlara günaydın. Her yeni gün insanlar yaşamı dokusunlar. İnsan şeyler sonsuza akarsınlar her yeni gün sevinçler dökülsün başımıza mutluluklar karışsın yıllarla yaşa murat günaydın günaydın insanlara günaydın günaydın günaydın seveliler Hilhan Eren 1983 tarihli albümü Pencerenin açılışında yer alan şarkıyı seslendirdi. Günaydın. gün alakası yok. Benim sevdiğim şarkılardan alakalı şarkı derseniz buyurun. Olmalı mı? Olmamalı mı? Yoksa hiç değişmemeli mi? Ama ben Hiç ben hiç göremem ki. En sevdiğim müzisyenlerden Bülent Ortaşgil benimle aynı gün doğmuş. Ben doğarken Ortaşgil 22. yaşını kutluyormuş. Bugün dinlediğimiz sevdiğimiz pek çok şarkının piştiği zamanlar bunlar. Nitekim 2 yıl sonra ilk Bülent Ortaşgil albümü benimle oynar mısın yayınlanacak ve adını hafızamıza bir daha çıkmayacak şekilde kazıyacağız. Su olsam, ateş olsam Göklerdeki güneş olsam Konuşmasam, taş olsam Yine de oynar mısın benimle Susulsam, kusur olsam Topraktaki küfür olsam Doğuştan esir olsam Yine de oynar mısın benimle Sayılmasam kaç olsam Topraktaki güç olsam Aptal gibi suç olsam Yine de oynar mısın benimle Benimle oynar mısın Benimle Ben Bülent Ortaşkili Çekirdek Sanat Evi kayıtlarıyla tanıdım. O dönem en sevdiğim şarkılardan biri Fikret Kızılok'la verdikleri konserde sesendirdiği memurun şarkısıydı. Yıllar sonra eski defterlerde bambaşka bir düzenlemeyle karşımıza çıktı bu şarkı ama o dönemki kaydı hep ayrı bir yerde. Buyurun Cuma'sız şarkı. Pazartesi acımasız, pazartesi sıkkın, hep aynı şarkıyız. Masanın kenarları gibi Buluşmazmışız öyle derler Oysa bütün masalarda Dört köşe var Umarsız ve umursamaz günler Gözlerde bir habersizlik var Salı Çarşamba uzun, Salı Çarşamba sonsuz. Hiçbir işe yaramazlar sensiz. Bir ağaçın yaprakları kadar özgürmüş söylerler. Oysa bütün yapraklar köpden çıkar umarsız ve umursamaz günler gözlerde bir habersizlik var ve kadar güzelsin terşembe kadar hızlı her dair bir cümbüş arasında gizli bir yıldızın köşeleri kadar uzakmışız öyledenler Oysa yakından bakınca yıldızlar yuvarlamış varsız ve umursamaz günler Gözlerde bir habersizlik var Cumartesi, cumartesi Sanki bir kış sonrası Küçük renkli bir sofrada Sabah kahvaltısı Bir Katar'ın vagonları gibi Özelmişiz öyle derler Oysa bütün vagonlar Aynı rayda giderler Umarsız ve umursamaz günler Gözlerde bir habersizlik var son bir umuttur her başlangıç bir kuş bulur. eğer günlerden kazarsan harife keyfi bir meyvanın çekirdeği gibi atılmışız öyleden oysa yaşam meyvadan değil Çekirdek. Umarsız ve umursamaz günler Gözlerde bir habersizlik Umarsız ve umursamaz günler Gözlerde bir habersizlik var Sadece ortaş kildiği, bir markta doğan pek çok müzisyen var. Freddie Chopin, Dan Miller, Harry Belafonte, Manfred Mann, Modern Talking üyesi Thomas Anders ve hatta Justin Bieber. Justin Bieber'ın doğduğu gün Nirvana, Münih'te son konserini veriyormuş. Stalin'in ölümüne sebep olacak kalp krizini geçirdiği gün bugün. 1953'te bu krizden 4 gün sonra ölmüş. Charlie Chaplin içinde tuhaf bir önemi var bir Mart'ın cesedi 6. yaşımın kutlandığı gün İsviçre'de gömülü olduğu mezarlıktan çalınmış. Daha da geriye gidelim. 2. Murat'ın Selanik fethinden 385 yıl sonra Napolyon sürgünden dönmüş. Bundan 81 yıl sonra radyo aktivite keşfedilmiş. Bu keşiften 16 yıl sonra ilk kez bir insan Albert Berry paraşütle uçaktan atlamış. Yıl 1912 Doğumuma daha 60 yıl var.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 I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, because she sees her own reflection, and I'm trying not to to notice that she's hitching up her skirt and while she's straightening her stockings her hair has gotten wet Oh, this rain, it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral I am thinking of your voice And of the midnight picnic once upon a time before the rain began And I finish up my coffee and it's time to catch the train <snapshot> Dünya üzerinde en sevdiğim şarkılardan biri bu Tom Steiner. Suzan Vega tarafından seslendirildi. Günün tarihini deşmeye devam edeyim. İstiklal Marşı ilk kez 1 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunmuş ve 2 yıl sonra aynı gün Latife Hanım meclise giren ilk kadın olmuş. Bundan 25 yıl sonra 1948'de Suat Hayri Ürgüplü yolsuzluk gerekçesiyle 1 Mart'ta Yüce Divan'a sevk edilmiş, hızla aklanmış. Neyse ki bütün olaylar kötü değil. 2003'te 31. Doğum günü kutlarken gelen haber o güne kadar aldığım en güzel doğum günü hediyelerinden biriydi. Irak bahsinde çok can sıkacak tezkere o gün mecliste milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Görüşmeler öncesinde alanlarda söylenen şarkı, Athena, Aylin Aslım, Bülent Ortaşkil, Ferun'un Düz Ağaç, Koray Can Demir, Mor ve Ötesi, Nejat Yavaşoğulları ve Vega'nın katılımıyla yapılan savaşa hiç gerek yoktu. Hayattayken Çocuklar Konuşmak gerek Çocuklar Savaş ne demek Hiç durumu başlarsa Kim kazanacak Yok savaşan hiç yok savaşan hiç gerek yok 1 Mart 1940'ta Pierre Lois'un Afrodit adlı romanı 14 yıl önce aynı gün kabul edilen Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca müstehcenlikle suçlanmış. Bundan tam 42 yıl sonra Erol Toy'un Aydınımız, insanımız, devletimiz adlı kitabının basımı ve dağıtımı yasaklanmış. 1958'de bir facaya tanık olmuş bir Mart. Lise öğrencilerini taşıyan Üsküdar Vapuru'nun İzmit Körfezi'nde batması sonucu 272 kişi ölmüş. İstanbul Boğazı'nı buzların kapladığı gün 1 Mart 1929. İki yıl sonra Büyükada'da Troçkin'in evi olarak bilinen Arap İzzet Paşa yalısı yanmış. Yalı hala metruk. 1956'da bir 1 Mart günü İstanbul Belediyesi vilayetten ayrılmış. 1971'de Konya'nın Sazgeçit Köyü'nde çobanlar boykota başlamış, aynı gün Batmanda 3000 işsiz rafineriyi işgal etmiş. Bülent Ecevit, 1979'da bugün halkın zam isyanına karşı şu cümleyi kurmuş. Ekonomiyi düzeltmek için zam şarttır. 5 yıl sonra, 12 Eylül sonrasının ilk sivil başbakanı Turgut Özal, 13 ilde sıklıyor yönetimin kaldırılması, 54 ilde uzatılması üzerine şu açıklamayı yapmış. Olaylarda %99 azalma var ancak aşırı sol örgütler faaliyetlerine yer altında devam ediyor. Boticerli'den Kokoşka'ya, David Niven'den Javier Bardem'e pek çok kişi bugün doğmuş. Kaybettiklerimiz de var. Bunlardan biri, Yaren'iyle gönlümüzü fetheden, ninenin mektuplarıyla meşhur saz ve söz ustadı Özay Gönlüm. Ey benim can yoldaşım, garip başım, hem yazım hem de kışım, gönlümde biten, gözümde tüten... Gara yazgilim, tatlı ezgilim, ince sezgilim, bir denem yavrum benim. Nasınsın bakın eliminle, beklemekten yorulan, derdininen avunan ben gader sizden Sen sensiz yuvada. Ellerim havada, dillerim duada, yolumu bekliyorum gari. Özay Gönlüm bundan 17 yıl önce bugün hayatını kaybetti. Onu Saffet Uysal'la yaptığı röportajdan aldığım bir parçayla anayım. İlk sahneye çıkışlarından birini anlatıyor. O zamanki benim delikanlılığım biraz az biçmiş olmanın verdiği bir bakış açısıyla baktım. Oradaki seyirciler biraz da guburdak seyirciydi. Pek böyle Bizim koro konserine pek şakkılı şakkılı yapmadılar. Benim algılamam, benim değerlendirmem o zaman öyleydi. Şimdi yanlışlığını anlıyorum. Ve Sarı Sözen dedi ki... Muhterem misafirler, siz bilmiyorsunuz ama... ...bir delikanlı var, denizlili, sizin çocuğunuz. Şimdi bize sazını alsın, özay gönlüm gelsin... ...türküler çalsın söylesin dedi... Ben de çıktım. Şimdi türküler zaten koro söylemişti ya. E, koro söyledi. E, ben de tekrar türkü söylemek o zaman delikanlılıktan ben e, hafif müzik yok. rolllar çalıyorum. Hint müzikleri yapıyorum. Sazla. Onların İngilizce şeyleri var. Uh, I'm so young and you're so old This my darling I've been told Belki de hafif müziğin ilk başlangıcı benim sazımı Gitar gibi çalıyorum İspanyol pasadobleleri gitar gibi nameler yapıyorum Yok uh, Hint müziklerinden uh, şeyler vardı Rush Kapoor, Nergis Ma-ma-ti-pare-te Ma-ti-pare-te Deyince bir de Nergis bağırırdı filan diye. Böyle onları konuşturuyorum, konuşturuyorum. Hemen o böyle şimşek çaktı kafamda. Dedim ki, e şu koroyu da pek şakkıdı şakkıdı yapmadılar ya oradakiler. Yemek falan vardı. Benim değerlendirmeme göre. Ben aldım sazı, bir döşen verdim şöyle rock'n roll'lardan. İngilizce, İngilizce <gülüyor> falan şak şaktan hani inatım öyle bizim seyirciler sanki bak bizim oğlumuzda bu işler varmış der gibi şakkıdı şakkıdı ettiler. Ben de ondan öyle mutluyum ki. A. Kadir olarak bilinen şair İbrahim Abdülkadir Meriç Boyu bundan 32 yıl önce bugün hayatını kaybetti. Programın sonunda onun dizelerinden beslenen bir Ezgi'nin günlüğü şarkısı dinletmek istiyorum. Önce şairin kendi sesinden Çiçekleri Umudumuzun başlıklı şiiri dinleyeceğiz. Sonra o şiirin bir bölümünden yapılan şarkıya kulak vereceğiz. Çok olun çocuklar çok olun. Yüzlerce olun. Binlerce olun. On binlerce. Daha çok olun. Daha çok olun. ...yapraklar kadar, balıklar kadar çok olun. Bu dünya ne tek tek yaşamakta, bu dünya ne rakının ne şarabın içinde. Bu dünya ne parada ne pulda, ne kalleşlikte ne zulümde. Bu dünya aşkın içinde, alın terinde. Çok olun çocuklar çok olun, el ele verin çocuklar el ele. Yaşayın dünyayı doya doya, açın kapıları camları güneşe. Ne geyse kapılın ne korkuya, çok olun çocuklar çok olun, el ele verin çocuklar el elene. Mutlu olmak varken bu dünyada, geceler geldi dayandı kapımıza, olduk acımızla sarmaş dolaş, bekledik düşümüzle koyun koyuna. Çok olun çocuklar çok olun, yapraklar kadar, balıklar kadar çok olun, el ele verin çocuklar el elene. bütün gündüzler sizin olsun. Yaşayın dünyayı doya doya çocuklar çiçekleri umudumuzun Mutfağı. 5. yaşımın ilk programı burada sona erdi. 92 numaralı 1 Mart 2017 tarihli şarkılarla memleket tarihini dinlediniz. Açık radyodaydınız. Hala oradasınız. Bendeniz Murat Meriç. Yarın aynı saatte burada olacağım. Aranızdan ayrılmadan önce bu programı dinleyen herkese teşekkür ediyor. Her zamanki temennimi yine diyorum. Barış dolu günler bizimle olsun. Hoşçakalın. <gülüyor>